Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen Rıfat Özbek kardeşimiz. Camilerde okunan üç ihlas bidat midir? Elbette bidattir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden ve sahabeden gelen bir uygulama değildir. Uygulama olarak böyle bir şey yapılmamıştır. Onların yapmadığını da bizim yapmamamız evladır, gereklidir. Onları terk ettiğini bizim Ele almamız söz konusu değildir. En güzel yol sünnete uymay yoludur. Bu da bir bidattir. Şüphe yok. Ee, başka bir soru görebiliyor muyuz? Bakıyorum. Sorusu olan hemen yazabilir. Yukarıda sorulan evet bakıyorum. Evet. Yukarıda soru var galiba. Evet. Soru da yok sanıyorum. Tamam. Şefaat ya Resulullah demek sakıncalı mı? Talebe kardeşimiz. Şefaat ya Resulallah demek sakıncalıdır. Doğrusu ee, şefaatini e, e, ya Rabbi Resulünü de bize şefaatçi kıl diye dua etmektir. Çünkü Yüce Rabbimiz e, biliyorsunuz ayet-el kürsüde من ذellezî yeşfeu indehû illâ biiznih onun katında onun izni olmadan şefaat edecek kim vardır diyor. Dolayısıyla şefaati direkt kuldan değil peygamber de olsa direkt Allah'tan istemek lazım. Ya Rabbi falanca kişi, kişiyi bana şefaat kıl. Ee, peygamberimizi bana şefaat kıl diye Yüce Rabbimizden istemek lazım. Şefaatı direkt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den istemek yanlış bir Durumdur. Çünkü sahabe e, hiçbir zaman e, peygamberimiz vefat ettikten sonra e, böyle bir talepte bulunmadı. Ancak peygamberimiz hayattayken veya bir salih insan hayattayken ona gidip diyebilirsiniz. Allah izin ederse ahirette e, o zor günde bana şefaatçi olur musun ey kardeşim seni salihlerden görüyorum benim için Allah'tan yani bir ricada bulunur musun? Şefaat demek Allah'tan ricada bulunmak. Bir başkasının affa uğramasını Allah'tan istemek, rica etmek manasına gelmektedir. Dünyada iken, dünyada yaşayan bir insandan böyle bir şeyi istemek mümkündür. Allah izni ederse kardeşim bana ahirete şefaat edebilir misin diye bir istekte bulunmamız söz konusudur. Ee, ama vefat ettikten sonra o insanın kabrine gidip de ey burada yatan kişi bana şefaatçi ol demek yanlış olur. Doğrusu ne? Ey Allah'ım şu salih kulunu bana şefaatçi kıl. Allah'tan böyle bir dua isteyebilirsin Çünkü şefaatin e, yetkisi veya izni Allah'a bağlıdır. Allah izin vermedikçe hiç peygamber dahi olsa... E, şefaat etmeleri söz konusu değildir. Bir bidatin bidat olduğunu biz nereden anlayacağız diye bir soru var. Eğer Kur'an'a sünnete aykırıysa o durum, o ibadet veya Kur'an'da ve sünnette onun yerini bulamıyor isek onu Kur'an'da ve sünnette bir benzeri bir aslı söz konusu değil ise onun bidat olduğunu anlayabiliriz. Başka bir soru. Kendisinde emanet para olan kişi bu parayı kaybederse zararını öder mi? Emaneti alan kişi o emanete ehil olması lazım. Emaneti geri verme e, niyetinde olması lazım. Emaneti koruma konusunda bir, e, eksiklik içerisinde Olmaması lazım Emaneti alırken Derse ki Kardeşim bak Ben bu emanetini en güzel yerde saklayacağım Ona ihanet de etmeyeceğim Fakat yangın olur Sel olur Hırsızlık olur Bu durumlarda beni bundan mesul Tutma Ben sana eğilik etmek istiyorum Ama Elimden gelmeyen bir durumdan dolayı bu emanet kaybolursa bunu benden isteme, istemeye hakkında yoktur. Bu takdirde ancak bu şartlarda ben bu emanetini kabul ediyorum dediği takdirde ardından bu emanet kaybolursa eğer yani onun bir eksikliğinden kaynaklanmayan bir... Vurdum duymazlığından veya önlemsizliğinden, tedbirsizliğinden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı, harici bir sebepten dolayı o emanet kaybolursa, o kişinin o emaneti geri ödemesi söz konusu değildir. Ödemesi lazım değildir. Ancak emaneti alır, emaneti ihanet eder, onu e, gereği gibi korumaz diyebilir. Ve elinden geldiği kadar önlem ve tedbir al almaz ise ve emaneti de onun yapmış olduğu bu yanlışlıklardan ve eksikliklerden, tedbirsizliklerden dolayı emanet kaybolur ise o kişi o emaneti geri ödemek durumundadır. Büyüyü bozmak için bir büyücüye gitmek mi gerekir? Büyüyü bozmak için bir büyücüye gitmek haramdır. Çünkü büyüyü bozmak için büyücüye e, gidildiğinde bir başka büyü Karşıt bir büyü yapma e, durumu söz konusudur ki bu da büyünün kendisidir. E, bu da yasak bir durumdur. E, hadd-ü sahiri es Sihirbazın haddi yani cezası kılıçtır. Kılıçta da boynunun vurulmasıdır. Yine e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kim bir kahine gider... Onun sözünü tasdik ederse onun 40 gün gece kılmış olduğu namazı kabul olmaz. Kim ki bir kahine ne diyor bir bakayım diye gider de ona bir şey sorarsa ve onu bu sözlerinde tasdik etmez ise onun 40 gün namazı kabul olmuyor. Diğerini yanlış söyledim, düzeltiyorum. Kim ki, kim ki bir kahine gider, onun sözlerini tasdik ederse, sihirbaz, kahin, müneccim, e, büyücü, cinci, bunlardan biri e, veya astrolog, şimdi yeni adıyla astrolog, kim ki e, bunlardan birine gidip de e, onlara bir şey sorarsa, Geleceğe dair bir şeyler sorarsa ve sözlerinde yani o kişilerin vermiş olduğu cevapları tasdik ederse Peygamber'e Muhammed Muhammed'e indirileni sallallahu aleyhi ve sellem inkar etmiştir diyor. Muhammed'e indirileni inkar etmiştir hadis-i şerif. Ama kim de bunlara gider de, yalandan yere bir şey sorar da sözlerini tasdik etmez ise bu kahinlerin, büyücülerin onun da 40 gün namazı kabul olmaz. Mesela çok önemlidir. Mesela çok önemlidir. Dolayısıyla büyüyü büyüyle bozmak büyüdür. Dolayısıyla bundan kaçmak lazım. Peki büyü nasıl bozulur? Büyü yine Kur'anla Allah'ın izniyle bozulur. Duayla bozulur. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmakla Bozulur. E, salihlerin duasıyla bozulur. Salihlerin e, okumasıyla, rukiye, şer'iye ile büyü bozulur. E, ve e, aynı zamanda kişinin kendisini okuması ve Rabbine tamamen yönelip Rabbinden bu beladan kurtulmayı dilemesiyle, Allah'ın izniyle büyü bozulur. Biz çareyi işte bu tür şer'i ilaçlarda, yollarda Arayacağız. Şer'i olmayan haram yollarda e, bir şifa aramayacağız. Yıldızlama. Yıldız falı nedir? Yıldızlamaya baktırmak dinimizde var mıdır? E, bu astrolojinin ta kendisidir. Yıldızlara bakarak insanların kaderiyle ilgili e, bir şeyler söylemek. İşte doğan yıldızların doğduğu vakitte doğan insanların e, kaderiyle ilgili bir o işte yıldızlardan devşirerek bazı haberleri, yorumlarla o, o insanların, o insanların gelecekle ilgili kaderlerini e, söylemek, onların kaderleri hakkında konuşmak, işte bunların hepsi yıldızlamadır. Bu e, yıldızlara bakarak insanların kaderini çizme olayıdır ve bu kesinlikle e, şirktir böyle bir şeye inanmak haramdır. Yıldızlara bakarak ee, insanların kaderiyle ilgili herhangi bir şeyi anlamak söz konusu değildir. Maalesef bazı Müslümanlar bu astrolojiye, e, burçlara e, inanmaya başlamışlardır ve hatta birçok Müslümanın işte burçları vardır: Oğlak Burcu, Yengeç Burcu, Öküz Burcu vesaire. Ve Müslümanlar da e, kendilerine burçlar edinmişlerdir. Bu burçların tamamen yıldızlarla Tabi direkt bağlantısı vardır, ee, tamamen aynı konuda değerlendirilebilirler. Dolayısıyla dinimizde yıldızlama veya burç tutma veya işte benim burcum şu deme burçlardan yola çıkarak insanların e, yaşadığı, yaşayacakları hayat, hayata dair bir şeyler söyleme, yorumlarda bulunma kesinlikle doğru değildir. Yanlıştır, haramdır, şirktir. Doğrusu nedir mesela? Bu konuda ne yap? Bir insanın gidişatına bakarak, onun ahlakına, yapısına bakarak, ihmalkarlığına, tedbirsizliğine bakarak veya tedbirliliğine veya olayları ciddi olarak ele alıp gayretine bakarak o insanın geleceğine dair bir tahminde bulunmak acaba yıldızlama mıdır? Elbette değildir. Bu sadece ferasettir. Feraset... Ee, ipuçlarından yola çıkmak suretiyle o insanla ilgili tahminlerde, kesin olmayan tahminlerde bulunmaktır. Feraset budur. de vardır. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ittaqu min ferasetil mu'mini, fe innehu yanzuru min menzurillah müminin ferasetinden korkunu Allah'ın baktığı açıdan bakar. E, Hadis-i şerifinde de ferasetin ferasetindedir. ...gerçeğini ortaya koymuştur. Başka bir soru. Kaybettiğimiz yakınlarımızın ardından... ...üzülmek, ağlamak ne kadar caizdir? Kaybettiğimiz yakınların... ...yakınların ardından... ...ağlamak... E, ...makul derecede mümkündür. İnsan ağlayabilir, gözyaşı dökebilir... ...ama bu ağlayışı... ...saçı başı yonmak, elbiseleri yırtmak... ...yerlerde yuvarlanmak... ...isyankar e, sözler söylemek... E, şeklinde yansırsa, yansırsa bunlar caiz değildir e, haramdır kesinlikle e, bu durumlarda insanlar e, Allah'a ortak koşacak sözler söyleme durumunda olabilmektedirler ve bu kapıyı açmamak lazım e, ölümler doğumlar gibi e, insanın kaderidir e, her doğan mutlaka ölecektir dünyaya her gelen gitmek durumundadır ee, bunlar sevdiklerimiz insanlardır, babalarımızdır, annelerimizdir. ama her gelen mutlaka gidecek biz de yolcuyuz ve gideceğiz. Ee, dünya e, fani bir mekan, baki bir mekan değildir. Ee, bunu normal karşılamak lazımdır. Allah'tan gelene sabırlı olmak lazımdır. İsyankar olmak doğru değildir. Allah'ım bunu niye aldın? Allah'ım niye bunu yaptın, bunun ruhunu niye aldın niye beni üzdün gibi çıkışlar yapmak kulluğa aykırıdır, müminliğe aykırıdır sabra aykırıdır Allah'a Allah saygıya aykırı bir vaziyet ve durumdur, o yüzden bundan kaçınmak lazımdır, elbette göz, e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, biliyorsunuz e, kaybettiği e, torunu için gözyaşı dökmüş ee, ve mutlaka e, yani sevenin sevdiğini kaybettiğinde fıtri olarak, insani olarak gözleşi dökebileceğini de bizzat yaşayarak e, göstermiştir. Ama kesinlikle isyan var mıdır? Bağırma, çarma var mıdır? Asla yoktur. Kesinlikle yordur, yoktur. E, hatta e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, ölünün peşinden ağıt yakmayı yasaklamıştır. Yüzlere vurmayı yasaklamıştır. Dizlere vurmayı, göğüse vurmayı, ee, helak olmayı istemeyi, Allah'ım beni de öldür, niye onu aldın gibi isyankar sözler söylemeyi yasaklamıştır. Peygamberimizin hadislerini sizler de biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Ölülere telkin vermenin sünnet olduğunu söyleyenler var. Bu doğru, bir, doğru mu diyor Erfat kardeşimiz. Değerli kardeşim, ölülere telkin verme konusunda bazı zayıf hadisler var. Ee, ve bu zayıf hadislerden yola çıkarak, e, tabi bazıları bu hadislerin hasen derecesinde olduğunu söyleyenler de var. İşte bunlardan dolayı e, bazı insanlar e, ölülere telkin vermenin e, caiz olduğunu söylemişlerdir. Ama e, işin gerçeğine baktığımızda bu hadislerin zayıf olduğu gerçeğinden yola çık çıkarak telkinin e, bir bidat olduğu, kesin bir sünnetle e, ispat. E, lanmayan, ispatlanamayacak olan e, sonradan e, uydurma bir durum e, olduğu aşikardır. Telkinin e, yani sünnete uygun olmayan bir durum olduğu aşikardır. Sahabede yoktur tel telkin. Yani bunu e, işte ey falan şu, senin Rabbin Allah, peygamberin, Muhammed kitabın, Kur'an bunları bil gibi bir telkin verme olayı. E, zaten... Aklı da aykırı çünkü o ölü orada e, bu dünyadan bir insanla e, iletişim kurması, onu dinlemesi, konuşması onunla e, söz konusu değildir. Zaten hangi amel ile öldüyse e, bu sorulara bu e, amelince cevap verecektir veya veremeyecektir. E, yani öldükten sonra amel defteri kapanmaktadır. Artık bu sorular soruları cevaplarsa işte sınıfını geçecek cehennemden kurtulacak cevaplayamazsa cehennemlik olacak diye bir söz bir şey söz konusu değil ruhunu verene kadar amel defteri neyle dolduysa amel defterinde ne varsa o onunla baş başa kalacaktır. Bu Allah-u Teala diyelim ki cevap veremedi amel defterindeki amellerini hasenelerini, sevaplarını yok edecek? Haşa böyle bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla kısa sözün özü e, bu durum sünnete aykırı bir durumdur. Gerçekliği sayı hadislerle e, ispatlanamayan, ispatlanmaktan yoksun bir durumdur. Ama kitaplarda da e, bir belli bir yer edinmiştir bu konu. Evet. Ee, bakıyorum başka bir şey, soru var mı değerli kardeşlerim diyor ki Azeri kardeşimiz abi biz de burada e, büyüğü bozmak için Kur'an'da büyü büyüğü e, edene çok para veririz yani çok istiyorlar büyücü ise az para istir. E, tabi Azeri kardeşimizin lehçesiyle okudum e, Peki bu soruya da şöyle cevap verelim. Biraz önce yapmış olduğumuz açıklamalarda büyünün yeni bir büyüyle bozulması söz konusu değildir. Böyle bir çareye e, başvurmak caiz değildir. Şifayı Kur'an'dan beklemek lazımdır dedik. E, bu işi yapanların da Allah rızası için yapmaları gerekir. Yani niye? Mesela gidiyorsunuz size e, Ruh ya şer'i yapıyor Sizin için dua ediyor Sizin için e, efendim Kur'an-ı Kerim okuyarak e, Kur Okuduğu Kur'an-ı Kerim'i Dualarında vesile kılarak Şifa bulmanızı Allah'tan şifa bulmanızı istiyor İşte bu tür insanlara Para vermek e, Yine Dinimizde e, Olmayan bir e, şeydir Sadece bir örnek vardır bu konuyla ilgili. Fatiha suresini okuyan sahabeler bir kişinin iyileşmesine sebep olmuşlardır. O kişiler halbuki onları misafir etmemek istemişlerdir. Ama böyle bir durumdan dolayı yani o kişinin Allah'ın izniyle Fatiha şerifeyi okumaları suretiyle o kişilerin Allah'tan şifa bulmaları o kişilerin orada misafir olarak kabul edilmelerine sebep olmuştur. Bu durumu gelip Peygamberimize anlattıklarında Peygamberimiz eğer bir daha böyle bir müşkül duruma düşerseniz aynısını yapabilirsiniz demiştir. Burada şu anlaşılıyor. Yani belli bir karşılık karşılık için Kur'an-ı Kerim okumak caizdir gibi bir algılama söz konusu oluyor. Ama burada şu var değerli kardeşlerim. Orada yolcu, fakir, miskin, yolda işte bir çare, çaresiz kalan insanların yevleşik durumda olan, mukim durumda olan müminler tarafından, köylüler tarafından, kentler tarafından ağırlanması, onların dertlerine çare olması Müslümanların bir görevidir. Bu görevi ifa etmemişler, böyle bir vesileden dolayı o görevi e, ifa etmişler ancak. Burada olması gereken bir şeyi normalde hiçbir şey yok iken bile e, onların üzerine vacip olan e, o yardım etme görevi böyle bir sebepten dolayı sağlanmıştır. E, bu Dolayısıyla bu örnek Kur'an okumak okur, okuyup para almaya örnek değildir. Yani Kur'an Okunduğu zaman para alınabilir e, fetvasını bu örnekten yola çıkarak veremeyiz. Çünkü orada olması gereken bir şeydi ve onlar bunu vesile kıldılar. E, ama düşünebiliyor musunuz? Bir e, hoca e, evde oturuyor, okuyor, para alıyor, okuyor, para alıyor ve şu kadar para alırım diyor. Para karşılığı okuyor. Bunun hiçbir yerde e, delili yoktur. Ne peygamberimiz tavsiye etmiştir, ne sahabe böyle bir uygulama içerisinde olmuştur, ne peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir uygulama içerisinde olmuştur. Münferit bir olay sadece orada biraz önce anlatmış olduğum olay vardır ve onun da tamamen ceryanı farklı koşullarda olmuştur. Ve bugün maalesef insanlar bu olayı kendi yanlışlıklarına, yani Kur'an'ı Allah'ın dinini bir ticaret metahu olarak kullanma yanlışlarına bir e, müberrir olarak, bir deli olarak sunmaktadırlar ki bu tamamen e, onların e, nefislerine, hevalarına uyma girişimleri ve gayretlerinden başka bir şey değildir. Geçelim e, diğer bir soruya. Seansı yaklaşık 40 lira kaç seans olacağını da bilmiyoruz diyor. Evet. Ben size söylüyorum. Parayla rukiye yapan insanlardan kaçının. Ama adam parayla rukiye diyelim parasız yapıyor ama bütün işinde, bütün vaktinde buna ayırıyor. Adam dolayısıyla ticaret hanesine gidemiyor, işine gidemiyor, tarlasına, tabağına gidemiyor. Bu takdirde siz ona bir hediye verebilirsiniz ama bu şunu asla yani şunu diyeceksiniz. Bu senin okumana bana yapmış olduğun duana karşı değil değerli hocam. Bu sadece sen bütün vaktini buna ayır, ayırdığından dolayı ve e, evde işte dışarıda yapman gereken işleri e, yap, yapamadığından dolayı, yaşını sağlayamadığından dolayı ben senin bu şekilde burada seni hapseterek seni burada tutarak e, rızıkını kazanmamana sebep olduğumdan dolayı e, sana şuradan bir hediye veriyorum ve sen de dışarıda işte işlerini bu parayla başkalarına yaptırabilirsin. Tarlanda, tabağında işlerini bu parayla yaptırabilirsin. Ben sana bu yönden tabii seni zarara sokmayayım. Sana işte işçi tutmak için şu kadar bir ücret takdim ediyorum diyebilir. Bunda bir söz bir sıkıntı söz konusu değil. Ama asla ben asla o insan okumuş olduğunun karşılığı olarak bu parayı ee, almamalıdır Böyle bir niyet içerisinde bu parayı almamalıdır Kişi de bu parayı verirken Böyle bir niyet içerisinde vermemelidir Bu tıkkı şuna benzer Mesela imamlar maaş alıyor namaz kıldırdığından Dolayı mı Hayır eğer bir imam ben namaz kıldırdığımdan Dolayı para alıyorum derse O şirkete düşer O para için namaz Kıldırmış gibi olur ki Amelleri red olunur Şirke düşmüş olur Kesinlikle caiz değildir. Ama derse ki ben belli bir camiye hapsedildim ve bu yerde bulunmam gerekiyor. Burada bulunmam, bulunmam gerektiğinden dolayı, burada çocukları okutmam gerektiğinden dolayı, burada insanları aydınlatmam gerektiğinden dolayı kendi işlerimi yapamıyorum. Dolayısıyla e, bu efendim, e, parayı almak suretiyle ihaşimi sağ, sağlamış oluyorum. Bu namaz kıldırmış olduğum namazın karşılığı değil okutmuş olduğum işte çocuklardan dolayı değil Sadece kendimi buraya hapsettiğimden dolayı bu bana iaşem sağlansın diye bir yardım olarak verilmektedir ve bu şekilde ben bu maaşımı alıyorum düşüncesinde olmalıdır. tersi olursa yanlış olur ters olursa şirk olur tersi olursa felaket olur insan kesinlikle ben okuduğumdan dolayı, namaz kıldırdığımdan dolayı para alıyorum derse, Allah korusun çok büyük bir tehlike içerisindedir. Allah korusun. Şirk içerisindedir. Riya içerisindedir. E, amelleri reddolur. Ölün arkasından yapılan ıskatın dinimizde yeri var mıdır? diyor talep kardeşimiz. Ölüm, e, ıskat değerli kardeşim, eğer ölü bir e, yemin ettiyse ve ölmeden de o yeminin kefaretini veremediyse veya ölü e, sağlığından e, hastalığından dolayı veya yolculuğundan dolayı kendisine farz olan bir orucu tutamadıysa ve e, maalesef aniden öldüğü için de onların kazasını yapamadıysa bu durumda bir ıskat söz konusudur. Bu ıskat nedir? Yani onun e, mükellefiyetini, mesuliyetini, sırtındaki o yükü e, dünyada yapması gereken ama Aniden ölüm geldiğinden dolayı yapamadan e, öldüğünden dolayı varislerinin onun adına hayattayken onun yapması gereken işi o öldükten sonra onun adına yapmalarıdır. Nedir? Kefaret. Yeminse yemin kefareti. Nedir? Efendim oruç tutamadığı orucun kefareti tutamadığı mazeretinden dolayı yolculuğundan dolayı tutamadığı orucun kefareti efendim. Bunlar verilmek suretiyle ıskat söz konusudur. Ama namaz konusunda ıskat var mıdır? Yoktur. Yani bir insan ömrü boyunca namaz kılmasa öldükten sonra onun bize bırakmış olduğu maldan biz insanlara vermiş olsak, sadaka vermiş olsak ıskat niyetine onun mükellefiyeti asla düşmez. Iskat sadece yemin kefaretinde, orucun kefaretinde söz konusudur. Bunun haricinde bir de borç ıskatı vardır. Mesela Birine, Birinden para almıştır ve o parayı alırsınız geri verirsiniz. Ve o, o şekilde e, onun malından mülkünden e, borç aldığı kişiye parasını geri vermek suretiyle sırtından borcunu ıskat etmiş yani düşürmüş olursunuz. Bunun haricinde e, ıskat söz konusu değildir. Bunun haricinde ıskat söz konusu değildir. Mesela haccın ıskatı yoktur. Haccın ıskatı yoktur. Eğer bir insana hayatında hac farz olup da gitmediyse gitmediyse ve kendisine ölüm aniden geldiyse bu insan mesuldür. Yıllardan beri sağlığı yerinde yol emniyet var, parası var, pulu var hacca gitmemiş. Mesela imkanı var. Adı çıkıyor. Ama gitmiyor. Bu insan mesul bir şekilde ölür. Ve bunun ıskatı söz konusu değildir. Buna binaen tabi buna rağmen bir insan dese ki Babam hac yapmadan öldü. Ben şu kadar para vereyim. E, felancayı onun adına hac yaptırayım derse durum nedir? Bir kere böyle bir uygulama dinimizde yoktur. Böyle bir şey dinimizde yoktur. Peki bu insan bunu yaparsa ne olur? Bidat mı olur? E, değerli kardeşlerim bu durum e, bazı alimler tarafından normal karşılanmıştır. Mesela siz mesela oruç tutup bu orucun ecrini vefat etmiş olan annenize bağışlayabilirsiniz. Alimler bunu söylüyorlar. Yani vefat orucun işte yapılan tavaf, yapılan umre. Ya Rabbi yapmış olduğum bu tavaftan ve bu umreden hasıl olan ecir, ec, ecri, ben şu kardeşimize, şu ve anne babama bağışlamak istiyorum ya Rabbi. İnsan diyebilir mi? Alimlerin birçoğu diyebilir demektedirler. Diyebilir demektedirler. Ee, bu şeye benzer. Peygamberimizin e, işte ölüleriniz arkasından sadaka verin. Ölülerinizin yakınlarını, akrabalarını ziyaret edin. Onların eşlerini, dostlarını ziyaret edin. Bu onlar için bir ecir sayılmaktadır. Çünkü onlar sağlıklarında eşlerini, dostlarını, akrabalarını ziyaret ederek sayı yap yapıyorlardı ve bu şekilde ecir kazanıyorlardı. Siz de aynı şeyleri yaparak onların ecir kazanmasına sebep olun diye tavsiyeleri var. İşte bu tavsiyelere, bu emirlere kıyasen biraz önce söylemiş olduğum durum e, caiz olarak görüle bilmektedir tamam bunu da kısa keselim bu şekilde daha ayrıntılı bilgi okumak isteyen kardeşlerimizle kardeşlerimiz araştırsınlar sorular baya e, yok diyordum ama baya soru geldi e, Müslüman e, kimi ölmeyen anne anneme bağışlama dilemek haram mı orayı anlayamadım Azeri kardeşimiz bir daha yazarsa o soruyu memnun olurum soruyu anlayamadım Diğer, kadınlar tek başlarına yolculuk yapabilirler mi? kadınların tek başlarına yolculuk mesafesine mahremsiz olarak çıkmaları haramdır caiz değildir ne olursa olsun caiz değildir evet bekar bir bayan yanında kimse olmadan umreye gidebilir mi? Bekar bir bayan evli de olsa Bekar da olsa Bir bayan yanında mahremi olmadan Umreye de gidemez Hacca da gidemez Herhangi bir yolculuğa da çıkamaz Fakat e, Bazı alimler Hacca eğer yol emniyeti varsa 3-4 kalın güvenir kalın Bir arada olursalar Gidebilirler demişlerdir Çok e, şahs bir görüştür Tek bir görüştür Yani e, Bütün Hadisli, hadislere e, muhalif gibi görünen e, bir görüştür bu. Esası Esasını sorarsanız bir kadın e, umreye de gitse hacca da gitse mahremsiz gitmemelidir. E, gitmesi caiz değildir. Bu konuyla ilgili yine araştırma yapabilirsiniz diyen dileyen kardeşlerimiz. Sesli zikir, toplu zikir hakkında nas var mı? Sesli zikir, toplu zikir hakkında nas var mı? E, Zikirin şekli e, önemli. Zamanı, mekanı, yapılış e, tarzı önemlidir. Sünnete uygun e, olup olmamasına dikkat edilmelidir. Sünnete uygun zikir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ee, gelen şekliyle ortadadır. Namazlar ak akabinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üç defa estağfurullah demesi, otuz defa subhanallah, otuz üç defa elhamdülillah, otuz defa Allahu Ekber demesi, Allahümme entesselamu min kesselamu tebarek de yanıdan celal ve likram demesi, la ilahe illallah vehtahu la şerike lah lehu l-mulk ve lehu l ve ala kulü şeyin kadir Allahümme la mani lima a'tayt ve la mu'tiye lima mena't ve la ra'te lima kazayt ve la yenfe'u vel ceddi ve minkel ceddi gibi daha birçok e, zikirleri yapması e, bize e, bir e, örneklik arz etmektedir. Ve biz bu zikirlerle e, yetinmeliyiz. Peygamberimizin namaz akabinde kendi duyacağı bir ses ile bu zikirleri yaptığı... Ve her sahabenin aynı şekilde ferdi olarak bu zikirleri namaz içerisinde, namazdan namazın akabinde yaptıkları, farz namazın akabinde yaptıkları ortadadır. Hadisler bu şekilde bize gelmektedir. Ve arı uğultusu gibi mescidde bir, bu zikirlerden dolayı bir uğultunun olduğu da hadislerde e, kayıt altına alınmıştır. Dolayısıyla e, işte Horon Teper gibi kol kula gelerek, Baş göz, e, kafa, kol hareketleriyle sar, sallanmak, bağırmak, çağırmak, haykırmak, yatmak, yuvarlanmak şekliyle yapılan bütün zikirler e, yanlış zikirlerdir. Sünnete aykırı zikirlerdir. Doğru olmayan şeylerdir ve uzak durması gereken şeylerdendir. Ve bugün maalesef e, bu günümüzde artmış ve insanlar e, bu yanlışlığa düşmüşlerdir. Şeytan da bu yanlışlığı daima insanlara Süslemektedir. Ee, efendim yine Azeri kardeşimizin bir sorusu var ama onu inanlayamadım anlayamadım. Ee, başka bir soru var mı diye bakıyorum. O soru evet. Feyz ne demektir? Şeyhler feyiz dağıtabilir mi? El ee, feylu aslında Sel demek, akıntı demek. E, fada aktı, Arapçada biliyorsunuz e, fiil olarak aktı demek. El-Fayl akıntı demektir. E, Şehirlerden bir akıntı söz konusu olabilir mi? Yani şehirler e, bir akıntı şeklinde insanlara e, bir şeyler verebilirler mi? Sorusu bu. E, elbette yanlış bir inançtır, doğru değildir. Şehirler kendi iç alemlerindeki kazanımlarını, ruh hallerini, iman iman derecelerini, Allah'a karşı duydukları muhabbetleri kendi müritlerine bir nehir şeklinde akıtamazlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Manevi bir şekilde, görünmeyen bir iletişim ve kablo aracılığıyla, görünmeyen kablolar aracılığıyla böyle bir şey akıtmaları söz konusu değildir. Ancak nedir? Şeyhler, ee, yaşamış oldukları e, vakaları, tecrübeleri, talebelerini anlatmak suretiyle, bilgi vermek suretiyle, onlara örnek olmak suretiyle onlara bazı faydalı kazanımlar sağlayabilirler. Hepsi bu. Yoksa efendim hiçbir şey yokken göz göze bakar, e, şeyhin göz, gözünden veya alnından müride e, feyiz akar. Şuur akar, iman akar, ihlas akar, tövbekarlık hissi akar gibi bir düşünce içerisinde olmak kesinlikle şirki bir anlayıştır. Allah cümlemizi e, uzak eylesin bu tür anlayışlardan. Ee, İsra kardeşimiz, hocam namaz kılmayan Türk yani ona kız verilir mi, caiz mi? Ee, soru tam olarak anlaşılmıyor ama namaz kılmayana kız verilir mi? caiz mi? Herhalde böyle bir soru sormak istiyor kardeşimiz. El cevap namaz kılmayan kız verilmez. Namaz kılmayanın nikah sahih olmaz. Çünkü namazı terk eden küfre düşer. Böyle kısa bir cevap verelim. Namazı terk eden küfre düşer. Yani peygamber, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inne beynel racülü ve şirki vel kufri terkus ve men terakeha ve kat kefar Kişi şirk ve küfür arasında namaz vardır. Kim namazı terk ederse o insan küf, kü, kafir olur diyor. Küfür, et, küfür etmiştir. Küfür küfür içinde olmuştur. Küfre düşmüştür diyor. Dolayısıyla bu yine buna benzer birçok hadis-i şerif var. Bu hadislerden yola çıkarak bu insanların nikahının olmayacağını söyleyebiliriz. Bu insanlara kız verilemeyeceğini söyleyebiliriz değerli kardeşlerim. Eee Kurbanın ıskatı var mı? Diyor Azeri kardeşimiz. Bes kurbanın demiş ama anlayamadım bes kurbandan kastı nedir? Kurban ıskatı olur mu? Değerli kardeşlerim zaten ülemanın çoğunluğuna göre kurban kesmek normalde hacılıkta olmayan hacda olmayan müminler için yani temettü ve kıran haccına niyet edenlerin kurban kesmeleri vacip diyorsunuz e, farzdır. E, bunun haricinde e, mukim olanların, bu ibadet içerisinde olmayanların kurban kesmeleri sünnettir. Ulemanın çoğu bunu söylemektedir. Hanefi uleması kurban kesmenin vaciplik derecesinde olduğunu ifade etmiştir. Peki Hanefi ulemasının görüşünü kabul etsek bile bu e, Ölen bir, kişi, ölen bir kişi kurban kesmediyse onun adına kurban kesmek suretiyle onun bu mükellefiyetini e, düşürebilir miyiz? Soruyu bu şekilde algılamak lazım. Sünnette böyle bir şey yoktur. Cevap bu. Sünnette böyle bir şey yoktur. Çünkü sünnetin algılamasında e, kran ve temettü hacına niyet edenler haricinde e, kesin katil, bir şekilde açık ve net bir şekilde bütün mükellef Müslümanların kurban kesmelerinin kendilerine vacip olduğuna dair kesin bir nas yoktur. Kesin bir nas yoktur. Dolayısıyla bunu sünnet olarak algılamakta fayda var. Ulemanın çoğu da sünnet olarak algılamıştır. Sünnet, sünnetin de ıskatı söz konusu değildir. Geçelim. Aziz kardeşimiz yine. Yani Müslüman kimi ö, ölmeyen e, anneme Allah'tan mağfiret dilemek caiz mi yoksa haram mı? E, gerek ölen, gerekse e, yaşayan, anneni, annem, annemiz, babamız, akrabalarımız, kardeşlerimiz, Müslümanlar için tövbe dilemek, mağfiret dilemek caizdir. Allah'ın falan kulunu affet Ya Rabbi. Mağfiret et Ya Rabbi. Onu da tövbekar yap Ya Rabbi. Onu ıslah eyle ya Rabbi. Onu e, Hakk'a yönelt ya Rabbi. Şeytanın tuzaklarından onu uzak eyle ya Rabbi. Dua etmek caizdir. Ve bu duaları Müslümanlardan bizzat istemek de caizdir. Benim için şu duayı yap. Benim için şu duayı yapar mısın? Ben de bu duayı yapıyorum. Sen de sahibi insansın. Benim için Allah'tan bunu iste. Ben de istiyorum. Ama bazı insanlar biliyorsun efendim gidiyor yakın akrabasıdır veya kendisine hediye takdim ettiği biridir, para verdiği biridir. Hoca benim için dua et. Anam için dua et deyip gidiyor. Halbuki kendisinde ne dert var, ne keder var, ne dua var. Böyle dua olmaz. Önce bu duayı isteyen insanların bizzat kendilerinin dua etmesi lazım. Ve aynı zamanda başka salih insanlardan da dua etmelerini o takdirde istemeleri caiz duruma, mübah duruma düşmektedir. Aks takdirde Parayla, pulla, menfaatle, şunla bunla, ya falan, ya pişman, annem için dua et, annem için Kur'an-ı Kerim oku gibi söylemler kesinlikle e, tamamen e, kuru, basit, sünnete muhalif, aykırı durumlardır. Doğru da değildir. Doğru da değildir. Bir insan önce kendisi isteyecek, ardından da bir başka Müslümandan aynı duayı e, isteyecek. Bu takdirde bunlar doğrudur, caizdir. Ama diğer şekilde ısmarlama, parayla, pulla, menfaat karşılığında birilerini Kur'an okutturma, dua ettirme bunlar doğru şeyler değildir. Allah cümlemizden razı olsun. Sanıyorum bu kadar yeter. Bayağı da oldu. allah Teala bildiklerimizde amel etmeyi, bilmediklerimizde öğrenmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve geceniz mübarek olsun. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين